Firavun'un kâhinleri, saltanatı yıkacak çocuğun dünyaya geldiğini kendisine haber verdiler. Firavun ölmemek için öldürmek sevdasına kapıldı. O sene, dünyaya gelen erkek çocuklarını kılıçtan geçirtmeye başladı. Cellatlar sokak sokak, ev ev dehşet ve ölüm saçıyorlardı. Kadının biri, doğum sancıları başlayınca, mağaraya vardı ve çocuğunu orada dünyaya getirdi. Çocuğunun gözünün önünde öldürülmesinden korktuğu için orada bırakarak evine döndü. Mukadderatı ile baş başa kalan çocuğu Cenab-ı Hakk'ın emriyle Hazreti Cebrail besleyip büyüttü. İlk fırsatta mağaraya koşan kadın Çocuğunu hayatta bulunca sevindi. Onu emzirip doyurdu ve tekrar evine döndü. Günler böylece geçerek küçük büyüdü ve sonunda Hz. Musa'nın kavmini altından buzaya taptıran kimse bu çocuk oldu. Adı Musa. Samira kabilesine mensup bulunduğu için Kendisine samiri lakabı verilmiştir. Asalet olmayınca Cebrail aleyhisselamın verdiği gıdaya ihanet etti. Diğer bir Musa da Allah'ın kelimi, peygamberi ve Firavun'un helakinin zahir planda sebebi oldu. Cenab-ı Hak onu Firavun'un sarayında ve kucağında büyüttürdü. Hazreti Musa'nın annesi, kalbine gelen bir ilhamla oğlunu bir sandık içine koyarak Nil'in akıntısına bıraktı. Nil'in kıyısında yapılmış sarayının balkonunda, karısı Asiye ile birlikte oturmakta bulunan Firavun, nehirden gelmekte olan sandığı yakalatıp açtırdı. Derhal içinden çıkan küçük Hz. Musa'yı öldürtmek için, emir verdiyse de asiye buna mani olarak benim içinde senin içinde bir gözbebeği onu öldürmeyin olur ki bize faidesi dokunur yahut onu evlat ediniriz dedi. Netice itibarıyla Firavun'un büyüttüğü Musa peygamber oldu ve Firavun'un saltanatını yıktı bir Arap şairi asalet olmayınca terbiyenin fayda vermeyeceğini dile getirirken ve Musa lezi rabbehu Cibrilu kafirun ve Musa lezi rabbehu Firavnu murselu demiştir. Yani asalet olmadığı için Cebrail'in büyüttüğü Musa kafir oldu ve asil bir soya sahip olduğu için Firavun'un beslediği Musa ise peygamberdir.